Sumru ağır yürüyenle müziğin başka türlüsü. Evet Açık Radyo'dasınız <gülüyor> Açık Radyo programının içinde müziğin başka türlüsünde bir başka konuğumuz var Efren Lopez'i ağırlayacağız. Bu akşam yakın zamanda iki konser verecek İstanbul'da, onlardan önce Kadıköy'de Gitar Kafesi'nde gitar Kafede yakaladık gene onu. Arkadan gültüleri duyacaksınız, Hele konserinin tam çıkıyorum. öncesindeyiz. Biraz da çay içiyoruz. Biraz da çay içiyoruz, merhaba Sumru. <gülüyor> merhaba Yüce. Evet heyecanlı bir söyleşi olacak çünkü Efren'in müziği epey alıp götürdü bizi en azından evet. öncesinde dinlediğimiz kadarıyla, daha canlı dinlemedik 22'sinde 22'sinde, bile <gülüyor> yani cumartesi ve pazar cumartesi ve pazar günleri bir kooperatifte Boğazın iki kıyısında İstanbul'un iki yakasında evet. aynen öyle iki alternatif mekanda konser evet. vermek üzere burada daha önce defalarca Türkiye'ye gelmiş hı hı. kendi daha az söyledi konuşacak çok şey var öyle ee, müzik tam olarak nasıl çevrilir Bilemiyorum ama erken dönem müzik orta ortaçağ müziği ya da yakın çağdaş formları da bir araya getiriyor. Bildiğim kadarıyla bir gitaristlik geçmişte var ama bunun dışında birçok e, coğrafyadan, müzikle, yan yana. Evet, bence hoş geldin Efren diyelim. Evet. <gülüyor> İlk sen <güzel gülüyor> aldın sesini. Sesi derhal efene bırakalım. Efren, hoş e geldin. Efren <gülüyor> Lopez, he is a... Merhaba Efren, <gülüyor> hoş geldin. <gülüyor> Programımıza harika bir müzisyen, bir besteci ve bir de hoca birçok projede dahil olmuş. Buna beraber birçok atölyeye ve araştırma da dahil olmuş. Bilirsin, erken dönem müzikle beraber çağdaş müziklere dolanmaktasın. Yani esasında nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Belki en başına gidersin. İnternette mesela Türkiye'ye geldiğini okuduk. Özel bir yolculuk olmuş. That, that that that was a journey to Turkey. Yeah, uh, you, you know, I I was interested in Turkish music before. Evet, I, I can, Türk müziğiyle ö, buraya gelmeden so önce de ilgiliydim the, the, zaten the the ilk gelişimden önce yani. Object of, of my travel. amacı da müzikaldi. Music, no? I I, mean, I, uh, I always to to Genelde şöyle bir şey tercih ediyorum yere gittiğim zaman sadece geleneksel people, müziği tanımak değil insanları kişisel to, olarak tanımayı tercih ediyorum. Yani bana Türk uh, müziğinin uh, ne olduğunu uh, anlatacak biri mi, değildi buraya ilk geldiğimde so, yeah, amacım. O ilk kısa uh, seyahatim İstanbul'a yaptığım no, seyahat uh, yani for, uh, bundan işte yaklaşık 12-14 yıl, uh, uh, yıl önceydi. Uh Yes, 14, 12, uh, uh, o zamanlardan beri de birçok defa gelmişliğim var, işte en almak, atölyelere katılmak gibi amaçlar but... için. Şimdi konser için yeah, geldim peki. For, Aslında for, yine for dersler, for dersler için müzik... müzisyenlerle buluşmak için gelmiştim. But, uh, I, I there, and, and Ama burada Nazlı Alatlı'yla karşılaştım gitar kafeden. Bir iki konser in the, in vermemi önerdi program, burada. Yani programda değildi aslında ama very, tabii ki de, de mutlulukla kabul ettim. Bu aynı zamanda İstanbul'da çok da alışık olmayan, alışık olunmadık bir müzik türünü icra etmek için de şans demekti benim için tabii. Başka türlü müzikler de yapıyorum ama uh, şimdi hardi gardi çalacağım. Here, also in Spain. I mean, is, is İstanbul için, also, sadece İstanbul yes, için de in değil, İspanya a, a için new de new I mean, bilinmedik bir alet bu. İspanya'da var uh, olan bir alet, yani eskiden was a, uh, geleneksel bir enstrümanıymış. Sonra kaybolmuş And, uh, bir şekilde kullanılmıyor artık. It, it rest, uh, in, in ee, şimdi İspanya'nın kuzeyindeki bazı yerel gruplar tarafından kullanılıyor. Sadece onlar kullanıyor. Yani. Şimdi genç müzisyenler de esasında onu yeniden keşfetmeye başladı. Ama dediğim gibi böyle çok da bilinmiş bir enstrüman değil. Şey söyleyeceğim bir de <gülüyor> parantez içinde aslında. Evet. Of Gruplarından birisi Lambda Foğot. Yeah, <gülüyor> evet. <or yes. gülüyor> ha bitti mi o proje? <gülüyor> yeah, yeah, yeah, okay. yeah. 2007. Evet bitti. 2007'de the... bitirdik o projeyi. But, uh, Peki think, gene de bu bu uh, projeden sonra, yanıyorsam düzel, uh, olur. Ee, bir devlet kurumu tarafından, bir belediye teach, kurumu tarafından um, erken dönem müzik, orta çağ müziği aklına um, ders vermek um, üzere de davet almışsın. Yeah, bir yerde yeah, de onu bir yerde. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet evet doğru söylüyorsun. Birkaç yeah, yeah, seminer yeah, verdim. Evet yani şunu demek a, istiyorum. Belki yeah, hani gençlerden bahsettin ya bu Hadi Garde'nin yeniden doğuşunda da senin epey payın olabilir. Belki <gülüyor> ya umur ama I I I Ben normalde enstrüman teknikleri öğretiyorum. Yani time, I, ne gibi oud know, müziği, orta çağ müziği gibi biraz daha spesifik really e, tekniklerden bahsediyorum. Ama şimdi Efren'in I mean, Efren müziğini what, öğretmeyi what seçiyorum. What I, I, I Bu da yolculuklar be, boyunca or, edindiğim bilgileri öğrencilere aktarmak demek, demek oluyor bize. Yes, no, Bunu but... da nasıl so söyleyebiliriz? Academic, yani çok resmi, çok akademik olmayan, six, six, six, samimi six, six, bir yolla yapmaya yes, six, çalışıyorum. Çünkü burada um, um, söz konusu olan I mean, uh, uh, benim. Yani orada beste öğretiyorum. Teach, uh, We put together several rhythms or, or scales çeşitli ritimleri, or... gamları bu eğitime yeah. dahil ediyoruz. More like, more Ama kesinlikle söyleyebilirim <gülüyor> ki daha rahat ve özgür bir eğitim. Yes, o zaman bu müziği Maybe duyalım from... istiyorum ben, evet. Efe'nin or... müziği mi yoksa daha önce gidelim. Evet. <gülüyor> Uh, yeah, İstiyorsanız if, if you, you yeah. Lambda olabilir biraz önce bahsetmişken okay. hazır. And, uh, like to, if, if agree, son albümden olabilir. Bu son cd'nin ilk şarkısı. Nice Hem de bu şarkı e, bağlama e, müziğinden çok etkilenmiş bir parça. Our, bağlama ile beslenir. Adı nedir peki? Voldrian ismi. Ne demek? Ee, anlamı, yani sözleri de çok etkileyici aslında. Mara Aranda yazdı bu sözleri. Etrafımızdaki kişilerin bizden nasıl bir şey olmamızı istediklerini anlatıyor. To become hmm. something. I mean, bir şey haline dönüşmek king, yani eğer bir kralsan kuvvetli, cesur, you, you saldırgan really olmalısın mesela really really yeah. bunu you know, yeah. uh, bir insan, of, insan of, kaldırabilir. Yani nasıl kaldırabilir yani nasıl başkalarının istediği değil de are, no? olduğumuz, no. zaten olduğumuz the kişi olur. Okay. Okay. bunlardan okay. bahsediyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle devam edelim Ben enstrümanlardan, çalgılardan bahsetmek <gülüyor> istiyorum Hardy Gardi'den bahsettiniz Hafta sonunda konser onu kullanacaksınız Evet evet Hardy Gardi. çalacağız Lala Puç'la birlikte olacaktık esasında Hesapta o vardı fakat konser sol olacak Gelemedi buraya ben tek başıma çıkacağım en yani sahne Sol olacak anladım Peki İlk, <gülüyor> ilk çalgımız hangisiydi? Then, Aslında then stop, biliyor musun? ilk çaldığım it, trompetti. Sonra bıraktım bir sure şekilde. Çocukken trompet. başlamıştım. Uh, you know, band, you know, I, bir bandoda çalıyordum uh, know, band, you know, trompeti. yerel bir müzikti, uh, was... halk müziğiydi. No? I mean, Benim için önemliydim. So Çok ciddi olmasa da I mean, e, müzik paylaşmaya başladığım dönemde dönemdi sonuçta. Ve başkalarıyla, mesela like buradaki örnekte 10-12 çocukla welcome. mesela müziği paylaşmanın nasıl nice. bir şey olduğunu anlamıştım. Ve bir de sonra bir kasyonuz <gülüyor> olmuş galiba. Sonra da elektrik evet. gitar. Önce klasik gitar. Hemen ardından da elektrik gitar. Çünkü o zamanlar gençken en azından benim çevremde dinlediğimiz müzik rocktı. O zaman my çok çalmıştım. With, with kind of Epey thing, ciddiye alıyordum çalmayı da. Kahramanlarım falan vardı. <gülüyor> Steve Vai'ı, <gülüyor> no, I mean, gibi. Nice I, I, I, I yeah. Benim için nice iyi bir okul <gülüyor> olmuştu o dönem. Yeah, yeah. I mean, I, I, I mean, I yani... I, I düşmüşlüğü, it, işte uyuşturucu music, falan böyle bir şey değildi benim için. Music, benim no, için saf bir music. müzikti rock. Yeah. How, how come, um, Peki nasıl A oldu da çağ müziği ve de yes, yes, yeah. akustik Google çalgıları? Yes. The, the, the yeah, yeah, yeah. Hmm. I, I think I really I, I think that Sanırım her zaman bu aşkı taşıdım içimde. Yani akustik enstrümanların sıcaklığını. Aslında ailemde geleneksel müzik icra eden müzisyenler de vardı. Mesela annem bile gençken bizim oraların mandolinine benzeyen bir enstrümanı çalıyormuş. İspanya'da. Ama yüzünlü bir hikaye bu. Bunu sana daha önce anlatmıştım galiba. Evet, evet. Annem and gençken really, çok güzelmiş. O really zamanlar limited, İspanya'da right? bu kadar güzel olup <gülüyor> so, da her gün <gülüyor> konservatuara <gülüyor> gitmek tehlikeli olarak addedilirmiş ve you know, dedem de annemin it's müzik, it's müzik, it's müzik eğitimini yasaklamış. <gülüyor> yeah. Evinde otur sonra da evlenirsin demiş ona yani so, babası. Çok üzülmüş tabii annem. Dedem de enstrüman çalarmış. Gene mandoline benzer bir şey. O ben doğmadan ölmüştü. Ama sonra onun çaldığı enstrümanı buldum evde. Yani hani akustik çalgı dedik ki hep etrafımdaydı zaten. <gülüyor> Bir sürü enstrüman çalıyorsun aslında, bir sürü çalgı var uğraştılar. Peki sorum şu, birine odaklanmak daha iyi olmaz mıydı? Buna <gülüyor> tamamen katılıyorum <gülüyor> ama yapamıyorum. <gülüyor> Epe uzun bir liste Evet bunu pek çok defa denedim yani bir tanesine odaklanmayı denedim. Ama biliyor musun ben kendim bir müziğin çalgıcısı olarak görmüyorum. Also, since very, very young, I have this... Çok I genç yaşından itibaren or... farklı gruplarda of... bir sürü beste yaptım, in düzenlemeler yaptım. Orkestrasyonlar yaptım so, I, I, I, ama I hiçbir zaman bir uh, gitar bağlama ya da uh, ut çalgıcısı guitar, gibi guitar, hissetmedim kendimi. Amacım bu enstrümanın en iyisi yeah. olmak, üstadı olmak I, değildi. I, I Elimden really geleni yapıyordum. The, the Ve iyi çalını da çok takdir ederim. Derinden çalarlar onlar. But, uh, I, I'm interested in all Ama ben başka şeylerle de ilgileniyorum. Mesela müziğin kendisiyle. In the... example, if I study... Bu müziğin kökenlerini the, the that, bütünlü çalışmak istiyorum. Mesela Çağ müziği için söyleyebiliriz and bunu. biraz lüt, hardi gardi hepsinden biraz çalarak özünün yakalamaya çalışıyorum o müziğin. Belki after, 40 sene sonra seninle karşılaşırız ve o zaman derim ki <laughs> tamam nihayet oldu. İyi bir tercihti. You know, like hem de benim sevdiğim bazı so müzisyenler vardır ki onlar yes, o kadar virtüöz değillerdir but, ama but ıı, çok şahsi öznel bir şey I, ifade I, ediyorlardır I, I, I mm -hmm. the, uh, biricik olan bir şey yani not, uh, so yes. some, kendini enstrümanla ifade etmek için çok teknik, teknik var yani teknik gerekiyor biliyorum instrument? ama but, benim şüphelerim var. Pek çok no şüphe. Like, okay, I'm sure of my, yani mm, eminim ki tamam ben it, bunu yapıyorum ve oldu demedim messi, hiçbir zaman. Elimden geleni yapıyorum. I, evet tamam bazen <gülüyor> zor. Yani... Çalgıyla, enstrümanla yes. ve you know, müzikle başka türlü bir ilişkinin peşinde. Evet, aynen öyle. Enstrümana Türkçe'de saz denir değil mi? Evet. Ama Latin dinlerinde, İngilizce'de yeah, buna dahil, uh, enstrüman the... alet demek. Yani aslında hiçbir şey. Bu bir şey. Özü yakalamakla ilgili değil birebir sadece o çalgı dediğim şey. Yani iyi çalgıcılara saygı duymuyorum gibi bir sonuç çıkmasın tabii buradan. Çok büyük saygım var birçoğuna Ben de çok zaman harcıyorum öte <gülüyor> anın egzersizi. Ama ilginç olan başkalarıyla çaldığında bir enstrümanda başka yollar bulabilirsin. Yeni yollar. I mean, Bir örnek vereyim size... Hardi de mesela system, çok severim bu aleti. Ama çalanları dinlemiyorum. Çünkü çoğu like yaptıklarım, the çoğunun yaptığı you know, I, müziği I, I like sevmiyorum. So uh, Gayda, mm -hmm. lira, lira ve kemenç çalanları I, I, I, I, dinliyorum onlarla karşılaştırıyorum so ve mentally. ilginç oluyor. But I I, I, yeah. It, I yeah. Yeah. Peki o zaman. burada keseceğiz zaman sınırlamaları var her uh, zaman olduğu gibi. Ve dönüşte de, de biraz listen. Listen. Dönüşte we de we de müzik alıveriyoruz. Okay we can start with the music. To the part. A little break right now. Açık okay. dergi. İş Sanat'ın sunduğu açık dergi devam edecek. ıyor reklamlar kendi çiftliğinizde bir inek yetiştirseydiniz ondan alacağınız süt nasıl olurdu Tam da olması gerektiği gibi olurdu mova gibi olurdu yüzde yüz saf ve lezzetli süt mova iyi olması Nova, Nova. çok doğaal Pegasus'tan 2012 fırsatı tam 500 bin koltuk. Roma'da kolezyumu görmek için doya doya bir Londra turu için İzmir'de gezmek Kayseri'de tozmak için yani 1 Şubat'tan 27 Ekim'e 20 ülkede 43 şehre Pegasus'la uçmak için vergi dahil yurt içi 39.99 lira. Kıbrıs 49.99 lira yurt dışı 49.99 euro. Kontenjanla sınırlı tam 500 bin koltuktan birini hemen kapmak için acele edin. Detaylı bilgi ve en avantajlı fiyatlarımız için flypgs.com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 Donald Duck'ı mı daha çok seviyorsun? Yoksa Mickey Mouse'u mu? Tabii ki Vada'yı. E çocuk haklı. Vada çok farklı. Dünyada izlenme rekorları kıran Disney Live Mickey'nin çılgın yolculuğu 18 Ocak 5 Şubat arasında Türkiye'de biletleri Biletix'te. Siz de hemen biletinizi World'le alın. indirimli seanslarda %30 indirim kazanın. Ayrıntılı bilgi WorldCard.com.tr'de. Türkiye'nin en bonkör kartı World Yapı Kredi'den. Teşekkür Reklamlar bitti. Kainatın tüm titreşimlerine açık radyo. Açık Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Okay, geri döndük. Your... Bir parça daha dinledik. Yafren López'den. Neydi this duydum? Piece was, uh, first piece I, I... Bu parça Hardy Gardi esşumanı için bestelediğim ilk ve tek Italy besteydi. Mm -hmm. And uh, actually, uh, maybe Turkish people can understand it. Quite, quite well because it's Belki Türkiye'li dinleyici bu parçayı a, gayet iyi anlayabilir. Karadeniz'den bir ritim a, a, in, in var içinde. Türkiye'den di, ne diyorsunuz it's bilmiyorum it's but, ama Yunancısı dipat. İçine hardi gardi ve benim en Kretan, sevdiğim Kretan enstrümanlardan Liga. biri ve de girikleri so koydum. It, uh, We, we Bijan Chemirani percussionist. Mm -hmm. Bijan uh, ve lira, lira, lira e, çalgıcısı lira. Stavris Petrakis'le Petrakis uh, beraber so, uh, kaydettiğimiz this, this bir albümden de uh, bu parça. Uh, uh, de Licearu, is Şarkı ismini boşun bir resminden alıyor. Garden of, of Early Delights. Garden uh, of uh, early Delights uh, uh, Hortus this, this bu resim Hardi Gardi'nin en çok bilinen imgesini gösterir. Eğer hatırlıyorsanız resmi cehennemdedir ve sol tarafta bir çalgı var. İşte o Hardi Ve dinlediğimiz şarkıda bu resme adam bir parçaydı. İçine biraz girikleri ve Karadeniz ritmi, Laz ritmi koydum. And Bijan. And Bijan, Bijan, no actually. Bijan Bijan play the, no, some, uh, uh, No, uh, kanjira, Sarp. kanjira tam. And I play the double. Oh, okay. <gülüyor> kanjira ve çatam <gülüyor> çalıyor, <gülüyor> ben de davul çalıyorum. And, and then... Peki o zaman madem en, <gülüyor> en sevdiğim şu anlardan biri Girit, girit, girit dedi. Ross David'den konuşmanın vakti en azından onu anmanın. Yakın zaman önce S konumuzdu zira an, ve sen de the... tanıyorsun, S çaldınız. Evet, evet, evet. Benim hocamdı. Yani ben onu hocam olarak görüyorum. Sadece müzikte de değil, hayatta da öyle. Beraber çalmışlığımız da var. Labirent öğretici de ders veriyordum year, really, really. onun atölyesinde yeah, yeah. Justin, bu sene de verecek one, one, yes. uh, Evet I bir iki ay yes. gerçekten so, then, okay, we'll Evet ve yazında okay, okay. <gülüyor> o zaman biz de geleceğiz Tamam o zamana kadar him, ben de Türkçe öğrenmiş olacağım umuyorum bayağı çalışıyorum bunun için Sanırım Labirent, Rosteli'nin evet. okulu senin için uygun yer. Evet, evet, yani bence a yeryüzündeki a cennet, cennet, cennet, cennet, cennet gibi bir yer arası. I met, I met also a lot of <gülüyor> Orada pek çok Türkiye'den <gülüyor> müzisyenle de tanıştım. Erdal Erzincan, er er er er Yurdal Tokcan <gülüyor> gibi isimler. Yeah. Peki Udu kimle çalışıyor? çalışıyor? I, I study with, uh, I start aslında kendim başladım uzun senelerde Then öyle gitti I, I found, uh, Necati yeah. sonra Necati Çelik yeah. ve also. Yurdal Tokcan'ı buldum uh, some... şimdi uh, de birkaç uh, hafta Lenin önce epey yeni genç bir müzisyen, a, müzisyen a, arkadaşımla a, tanıştım really, really onunla so okay. really Türk stili çalıyoruz yeah, Arap yeah, stilinden the, epey farklı the, the, the ama favorite, favorite, benim yani favorite, en sevdiğim gerçekten en sevdiğim icracım Cenûchen yeah, yeah. Tanrı koruludur. Really, really like yeah. Onu and çok seviyorum. Uut konusunda, uh, of, you know, as we said before, is the opposite to me. I mean, He was no. and, and, and... Benim tarzımın tam tersi diyebiliriz. Biraz önce konuşmuştuk you know, I, I really bu teknik mezunu. O you know, okay, really, yani. tam bir Ud bir tüyücü. yani. Tamam ben I'm evet müzik, çok enstrüman çalıyorum. Like am Ama en sevdiğim müzik insanların gerçekten like derinlere indiği really müzik. Çin Uçan Tanrı Korur'da gerçek in, in bir örnektir in in bu konuda. Peki o zaman Çinşen Tanrı Koru bu açıdan şanslı diye adlandırabilir şey. misiniz? Odaklandığından. Evet sanırım. Onu kişisel olarak çok tanımıyorum açıkçası. Türkçem epey zayıf olduğu için iletişim pek kuramadık. This, this Ama çalışmalarını biliyorum. He was I mean, yani müziği, çalışı, man, gerçek very, bir kültür. Çok fazla uh, dil konuşuyor. I mean, bir dindar aynı zamanda. Çaldığı uh, uh, mm -hmm. müzik doğal so bir müzik. I mean, benim I, I, için öyle I, I değil. Udu be, onun gibi çalamam, onun gibi çalıyormuş gibi davranamam. Hmm. One, one Sadece my onun my çalışından bir iki öğe alabilirim. I, I Çalışın really, really like mm -hmm. Çalışını çok seviyorum. Ondan etkilenebilirim. Onu anlamaya çalışabilirim bu you know, aldığım şeylerle. Am, country, Ama ben sonuçta you know, başka bir ülkedenim Ya mesela itrakında çok fazla a, metal dinleyen a, insan vardı. Metal people, <gülüyor> you know it's totally different. Doğal to, to çalıyormuş I, I, gibi, I, bu I, benim really, doğamda varmış I, I gibi yapamam. I, I like ...klasik Türk müziği çalıyormuş gibi. Yapamam. Yunanistan'da, İspanya'da beraber klasik Türk müziği çaldım arkadaşlarım var tabii. Ama bu en fazla daha iyi anlamak içindir. Ben bir aşık değilim ki. Bundan bir şeyler alabilirim ama bu çok büyük derya bir gelenek yani tahayyül edemiyorum. Ama mesela flamenco, ben bir İspanyolum... Will try to, to go. Because I know çok that uzaklara big gitmeyi is, çalışmadım. Çünkü I, I, her gelenek gibi bu da çok on derindir. Really her gelenek öyledir. Dili Languages, yemekleri uh, hepsini kastediyorum. Uh, ben sadece uh, o to, to, geleneklerden yeah. sevdiğim parçalar But alıyorum. I, I sadece bu. Evet saygı duyuyorum. <Gülüyor> Belki de should um, I should ask her. Peki şimdi burada of, uh, I, I bunu read from your web sitenizden komşunuzla Marella Fett'ten bahsetmenin zamanı. Marella müziğini uh, nasıl Maria keşfettiniz? Marella Fett Tübingen'de uh, ölmüş önemli bir müzisyen. Your Dostluğunuzdan da bahsedebiliriz tabi. Umarım pasta buyun Uh -huh. way, maybe, I yeah, don't know. Yeah, of course. Yeah. Uh, I I met her, I, I mean, uh, I really love this this. Uh, ben being, o insanı Maria Leti çok sevmiştim gerçekten. Music, Onun müziğiyle and, uh, tanıştığımda no? hemen gidip Ertesi gün bir Hardigardie aldım. I, Garde I, I that, and I decided to to buy Hardy, Hardy the next day. You no, know? I I mean, was not. Something crazy about playing yani çalışla ilgili the atmosphere, böyle çıldırdığım bir şey yoktu I, I, I, I, I, I, I, ama yeah, o I, atmosfer inanılmazdı. Trubador şarkılarına, şarkılarına adanmış bir gruptu. So, Birkaç sene sonra him, bir festivalde karşılaştık onunla. İspanya'da bir festivaldi. Uh, beraber çaldığımızda onun really o müzikle olan ilişkisinden çok etkilendim this hayatı, edebiyatı, bunların hepsini know she hep beraber bir şeyler yapmayı konuştuk ama bunun için şansımız olmadı. Sonra Katalonya'da onun yanına taşındım. Kızıyla beraber çalmaya başladık bu dönem. Ki iyi de bir simya tutturduk. you know. And and so was like you know. I I understand a lot of things with her. I mean. Onunla çok şey keşfettiğimi söyleyebilirim. Birçok müzik seminerine katıldım. Enstrümanların nasıl kullanılacağını ondan öğrendim. Yani, yani müzik tekniğiyle ilgili şeyler öğrendim ama özü ondan öğrendim. O gösterdi bana önemli and, olan and bu biraz normalde hayatta so, da yani müzik dışında da böyleydi öldüğünde onun evindeydim aslında aynı zamanda <gülüyor> epey deli bir <gülüyor> kadındı really? yani ölümüne kadar <gülüyor> hatta ölümünden sonra da şunu anlatayım size Um, Öldükten sonra bedeni to, yakıldı ve his, his, kızıyla küllerini köyündeki bir göle atmak be, üzere yola çıktık. Burne? Uh, Burne? Uh hı -huh. So, uh, her, her daughter, uh, keep the... Vase. Ashes? The ashes? Uh -huh. Ashes? And, and the house not for a long time. Uh -huh. And we were thinking out how to... Because uh, there is a lake in uh, her, uh -huh. her village and he she went to put be the there. ashes... Hı yeah. hı. Uh, So we, we were really sad that day, evet no? yoldayız, göl atmak we, üzere we were, gidiyoruz. Çok üzgünüz tabii. 6-7 arkadaşız. To, to It's really funny yeah. until yeah. The, the, yeah. The, yeah. and and okay was a lot of humidity no. Yani yeah, o kadar the çok the nem varmış like ki ball, sonra bir baktık, yeah. küller <gülüyor> tek bir top haline <gülüyor> <aynide> dönmüş. <gülüyor> <olmuş. gülüyor> <gülüyor> and and, and, and, and was oh, okay. and. Kızı ne yapacağım diye düşünürken o to topu, kül topunu suya we verdi. No? Biz gönülün ortasında bir teknedeyiz. Baktık batmıyor topu. <gülüyor> Bekliyoruz ne yapacağız, <gülüyor> ne yapacağız diye. <gülüyor> Sonra kızlarından bir tanesi soyunup göle atladı. <gülüyor> Topa doğru yüzmeye başladı. Biz hepimiz soyunup bunun I mean, peşinden gittik. To to <gülüyor> üşüye üşüye etrafında yüzdük beraber o külden Çok büyüdük cool. tabii. Epey çılgıncaydı. Yeah. Ya, ölümünden sonra bile çılgındı kendisi. <gülüyor> Benim için çok önemli bir etkisi vardır. <gülüyor> i̇şte, Miriam'la da devam ediyorsun değil mi kızım? Evet evet. ilk ortaçağ orta orta projemi ismi Evo medieval, projenin. Daha yeni bir albüm kaydettik. Tabii What ki de Maria'ya adandı. Evo. Maria Rafith'e re, uh, <gülüyor> ondan öğrendiğimiz learn. şarkılar var içinde. Bir şeyler dinleyelim artık son dakikalar diye stoparlayalım <gülüyor> yavaş yavaş epey de hızlı geçti gerçekten cd'lerini nasıl bulacağız onu internetten <gülüyor> bulabilirsiniz stereospetrakis'de olanı <gülüyor> e, st st Stereos petrakis.comda bulabilirsiniz Mavra Forudia o albümün adı Lambda Fox cd'leri de önceki projem onu da Galileo Plak şirketinden bulmak mümkün oluyor o da online yani internetten bir de benim web sitem var efrenlopez.com Efrenlopez.com'dan da seni takip etmek mümkün bu son CD'nin içinde tabii ki. Şahane. Söyleşinin sonu. Şimdi müzik olacak. Biz sonra sohbete devam ederiz ama. Peki hangi şarkıyı dinleyelim Efren? Son harika <gülüyor> İsterseniz bir Evo Kaydı dinleyebiliriz. No, no, bu henüz yayınlanmamış it, bir albümden. Çok yeni zaten birkaç hafta not not önce bitirdik. Okay, uh, <gülüyor> yani bu bir <gülüyor> uh, premier o zaman. Albümün ilk parçasını dinleyebiliriz. İspanya'da kaydedip geride mikslendi. Let's listen the first piece of the CD. No, was, was made in Spain and made the mixing and okay. But is uh, is the, the only CD that I did my um, personal CD with only medieval Bu benim kişisel I, I put a lot of things. Yani of course, hem like kendimden like hem de Çağ müziğinden the songs, çok but, şey kattım ama esas olarak bir orta çağ müziği albümü diyebilirim. Peki teşekkür çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Efren López görüşmek ben üzere ederim. konser. <gülüyor> to me